Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'tan kork! Kafirler ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Sana Rabbinden ne vahiy olunuyorsa ona uy. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan,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 babalarına nisbetle çağırın. Bu Allah indinde daha doğrudur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız o halde esasen dinde kardeşleriniz olmakla beraber dostlarınızdır da hata ettiklerinizde ise üstünüze bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin kast ve tammut ettiğinde vebal vardır. Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. O peygamber, müminlere öz nefislerinden evladır. Zevceleri müminlerin analarıdır. Akraba da Allah'ın kitabında birbirine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Şu kadar ki dostlarınız için herhangi bir iyilikte bulunmanız müstesna bu kitapta yazılıdır. Hatırla o zamanı ki biz peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de, Nuh'dan da, İbrahim'den de, Musa ile Meryem'in oğlu İsa'dan da, evet biz onlardan öyle sağlam bir misak aldık. Ta ki Allah o sadıklara sadakatleri sorsun, o kafirler için pek acıklı bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki bunca nimetini hatırlayın.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 İşte orada müminler imtihana uğratılmıştı. Şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı o vakit. Münafıklarla kalplerinde bir maraz bulunanlar, Allah ve Resulü bize bir aldatıştan başka bir şey vaat etmemiş diyorlardı. O zaman onlardan bir gürüp, Ey Yesrib ahalisi, sizin için burada durmak yok, hemen dönün demişlerdi. Onlardan bir kısmı da hakikaten evleriniz açıktır diyorlar, peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki onların evleri açık değildir. Onlar kaçmaktan başka bir şey arzu etmiyorlardı. Eğer Medine'nin etrafından üzerlerine girilmiş olup da sonra kendilerinden fitne çıkarmaları istenseydi muhakkak ki bunu hemen yaparlar bundan pek az bir zamandan fazla geri kalmazlardı. Halbuki onlar andolsun arkalarına dönmeyeceklerini daha evvel Allah'a karşı de etmişlerdi. Allah'a verilen sözü nagz edenler mesuldür. Habibim ki, eğer ölmekten yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, firarınız size asla fayda vermez. O takdirde bile pek az bir zamandan fazla faidelenemezsiniz. De ki, size bir fenalık dilerse Allah'tan sizi kim koruyacak? Yahut size bir rahmet dilerse O'na mani olacak kimdir? Onlar, kendileri için Allah'tan başka hiçbir yar ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Allah, içinizden insanları Resulullah'tan geri bırakanları Kardeşlerine, yaranına, bize gelin diyenleri muhakkak biliyor. Bunların pek azından başkası harbe gelmezler. Gelseler de size karşı yardımda pek cimri adamlar olarak gelirler. Hele kendilerine korku çattı mı, onların ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince ise,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 Bedeviler içinde bulunup Size ait haberleri Sormalarını isteyecekler Şayet içinizde bulunurlarsa çok değil Ancak pek az Dövüşeceklerdir An olsun ki Resulullah da sizin için Allah ve ahiret gününü Umar olanlar Ve Allah'ı çok zikredenler için Güzel bir imtisal Numunesi vardır Müminler düşman ordularını Görünce işte bu Allah'ın ve Rasûlü'nün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Peygamber'i doğru söylemiştir dediler. Bu, onların imanlarını, teslimiyetlerini arttırmaktan başka bir şey yapmadı. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahitlerini değiştirmediler. Çünkü Allah sadık olanları sadakatları sebebiyle mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak. Yahut onlara tevbe nasip edecektir. Şüphe yok ki Allah çok yarlıgayıcı, cidden esirgeyicidir. Allah o kafirleri hiçbir hayra eremedikleri halde, Öfkeleriyle red ve def etti. Allah muharebe hususunda müminlere el verdi. Allah kavidir, her şeye galiptir. Kitaplardan olup da onlara müzaherette bulunanları da yüreklerine korku düşürerek kalalarından indirdi. Bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız diğer araziye de sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey Peygamber! Zevcelerine de ki eğer siz dünya hayatını ve onun zinet ve ihtişamını arzu ediyorsanız gelin. Size boşanma bedellerini vereyim de hepinizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız şüphe yok ki Allah içinizden güzel hareket edenler için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber zevceleri! içinizden kim açık bir terbiyesizlik ederse onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim de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 Kalbinde bir maraz bulunanlar tamağa düşerler. Sözü maruf vecih ile ve ağır başlı söyleyin. Vakar ile evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin. Namazı dost kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehlibeyt i Beyt Allah'a!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 Kendisine lütufta bulunduğun zâte sen zevceni uhdende tut. Allah'tan kork diyordun da Allah'ın açığa çıkarıcısı olduğu şeyi içinde gizliyor. İnsanların dedikodusundan korkuyordun. Halbuki Allah kendisinden korkmana daha çok layıktı. Şimdi mademki Zeyd o kadından ilişiğini kesti, biz onu sana zevce yaptık.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 Kendisine kavuşacakları gün onlara edeceği sağlık dileği selamdır Allah. Onlar için çok şerefli mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir korkutucu ve Allah'a onun emir ve tesiri ile bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik Habibim. Allah'tan kendilerine cidden büyük bir fazl kerem inayet buyurulmuş olduğunu müminlere müjdele. Kafirlere de, münafıklara da itaat etme. Onların ezalarına şimdilik aldırış etme. Allah'a güvenip dayan, siyanet edici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine dokunmadan...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 ve sağ ellerinin malik oldukları cariyeleri hakkında uhdelerine ne farz etmiş olduğumuzu bildirdik. Bağış suretiyle izdivacın sana tahsisi senin için hiçbir darlık olmaması içindir. Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeycidir. Onlardan kimi dilersen nevbetinden geri bırakır, kimi de dilersen yanına alabilirsin. Nevbetinden geri bıraktıklarından kimi istersen nezdine almakta da sana güçlük yoktur. Gözleri aydın olup tasalanmamalarına ve kendilerine verdiğinde hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah, kalplerinizde olanı bilir, Allah her şeyi hakkıyla bilendir, ukubette acele etmeyendir. Bundan sonra... Kadınları alman ve bunları herhangi zevcelerle değiştirmen güzellikleri hoşuna gitse de sana helal olmaz. Sağ elinin malik olduğu cariyeler müstesna Allah her şeye hakkıyla nigah bandır. Ey iman edenler! Bundan sonra peygamberin evlerine yemeğe davet olunmaksızın, vaktine de bakmaksızın girmeyin. Fakat...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 Erkek müminlerle kadın müminlere işlemedikleri bir günah yüzünden eza edenler de muhakkak bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanılıp eza edilmemelerine daha uygundur. Allah! Çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. And olsun, eğer münafıklar, vicdanlarında bir maraz bulunanlar, şehirde fena haberler yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, mutlak ve muhakkak seni kendilerine musallat ederiz. Sonra, orada seninle az bir zamandan fazla komşu olamazlar. Hepsi de Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar onlar ve öldürülürler de öldürülürler. Daha evvel geçenler hakkında Allah bu adeti koymuştur. Allah'ın adetini değiştirmeye ise asla imkan bulamazsın. İnsanlar sana o saatin ne zaman kopacağını sorarlar de ki onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki de o saat yakın bir zamanda olacaktır. Şu muhakkak ki Allah, kafirleri rahmetinden kovmuş, onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Kendileri orada ebedi kalıcı olarak, onlar ne bir yar ne de bir yardımcı bulmayacaklardır o gün. Yüzleri ateş evrilip çevrilirken, Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e itaat etseydik diyeceklerdir. Onlara tabi olanlar da o gün, Ey Rabbimiz! Hakikat biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan saptırdılar demişlerdir, diyeceklerdir. Ey Rabbimiz! Onlara azaptan iki katını ver. Onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ey iman edenler siz de Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah indinde yüzlü itibarlı bir zat idi. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin ki Allah işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı yarlıkasın. Kim? Allah ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuştur o. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bundan endişeye düştüler. İnsana gelince o tuttuğu bunu sırtına yükledi. Çünkü o çok zulümkar, çok cahildir. Bunun akıbeti şudur. Allah, erkek münafıklarla kadın münafıkları, erkek müşriklerle kadın müşrikleri azaba uğratacak. Erkek müminlerle kadın müminlerin de tevbelerini kabul edecektir. Allah, çok yargıyıcı, çok Esirgeye çeder.